Yakub'un Mektubu 4. Bölüm Aranızdaki kavgaların, çekişmelerin kaynağı nedir? Bedeninizin üyelerinde savaşan tutkularınız değil mi? Bir şey arzu ediyor, elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz, isteğinize erişemeyince çekişip kavga ediyorsunuz. Elde edemiyorsunuz, çünkü Tanrı'dan dilemiyorsunuz. Dilediğiniz zamanda, ...dileğinize kavuşamıyorsunuz. Çünkü kötü amaçla... ...tutkularınız uğruna... ...kullanmak için diliyorsunuz. Ey vefasızlar! Dünyayla dostluğun... ...Tanrı'ya düşmanlık olduğunu... ...bilmiyor musunuz? Dünyayla dost olmak isteyen... ...kendini Tanrı'ya düşman eder. Sizce kutsal yazı... ...boş yere mi şöyle diyor? Tanrı içimize koyduğu ruhu... ...kıskançlık derecesinde özler... Yine de bize daha çok lütfeder Bu nedenle yazı şöyle diyor Tanrı kibirlilere karşıdır Ama alçak gönüllülere lütfeder Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun İblise karşı direnin Sizden kaçacaktır Tanrı'ya yaklaşın O da size yaklaşacaktır Ey günahkarlar Ellerinizi günahtan temizleyin Ey kararsızlar Yüreklerinizi paklayın, kederlenin, yas tutup ağlayın. Gülüşünüz yasa, sevinciniz üzüntüye dönüşsün. Rabbin önünde kendinizi alçaltın, sizi yüceltecektir. Kardeşlerim, birbirinizi yermeyin. Kardeşini yeren ya da yargılayan kişi, yasayı yermiş ve yargılamış olur. Yasayı yargılarsan, yasanın uygulayıcısı değil, yargılayıcısı olursun. Oysa tek yasa koyucu, tek yargıç vardır. Kurtarmaya da, mahvetmeye de gücü yeten odur. Ya komşusunu yargılayan sen, kim oluyorsun? Dinleyin şimdi. Bugün ya da yarın filan kente gideceğiz. Orada bir yıl kalıp ticaret yapacak, para kazanacağız diyen sizler. Yarın ne olacağını bilmiyorsunuz. Yaşamınız nedir ki? Kısa süre görünen... Sonra yitip giden buğu gibisiniz. Bunun yerine, Rab dilerse yaşayacak, şunu şunu yapacağız demelisiniz. Ne var ki şimdi küstahlıklarınızla övünüyorsunuz. Bu tür övünmelerin hepsi kötüdür. Bu nedenle yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan günah işlemiş olur.